Innal hamdalillah nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa man yudlil ashhadu an la ilaha illallah la ashhadu muhammadan abduhu rasuluhu sallallahu alayhi Şubat 2011 çarşamba el qawaid al musla fi sifatillah Elkavaydun Mustaşari derslerimizin 14. dersi Tevfik Allah Subhanehu ve Teala'dan Evet arkadaşlar en son ne aldık dedik isimlerden 7 kayda hepsi bitti sıfatlardan 7 kayda hepsi bitti Şimdi isim sıfatlarla alakalı naslar var Onlar hakkında şey kayda verdi Bunların da ilkini biz geçen hafta Başlık olarak aldık ama ne yapmadık başlığı şerh ettik bir şeyler anlattık ama Şeyh'in o kaydı hakkında söylediklerini okumadık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz yine birinci kayda ile birlikte okuyalım abi sesli bir şekilde. Evet. Üçüncü bölüm. İsim Hı. ve sıfatların delilleriyle ilgili kaydeler. Hı. Birinci kaydı. Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarının tespisinde kullanılacak deliller Allah'ın kitabı ve sünnetidir. Evet kardeşler isim ve ispatlardan herhangi bir şey ispatlarken bizim için ölçüne dedik? Kur'an ve sünnet. Mısın? Üçüncü bir kaynak Yok. nedir? Yoktur. <gülüyor> bu bapta biz Mu'tezile'den bahsettik. Değil mi? Mu'tezile ne diyordu? Ee, mesela bazı deliller getiriyordu nefyederken. Mesela Allah'ın görülmesini nefyediyorlar. Ayet getiriyorlar. Diyorlar ki gözler onu idrak edemez. Evet. Değil evet. mi? Evet. Halbuki diyoruz ki Mu'tezile aslında delil getirmiş yerine içmiyor. Neden? Çünkü ayette Allah'ın görülmesini diyelim ki bu ayet ediyor Muhtezile sadece nefretmekle mi yetiniyor yoksa ziyade bir anlam daha katıyor mu? İmkansız katıyor. İmkansız. Ne diyor? Evet görülmez diyor ama bununla birlikte görülmesi imkansızdır diyor. Halbuki ayette imkansızlık yok. Mesela Muhammed abi Ahmet bu odaya girmedi dediğim zaman Ahmet bu odaya girmedi dediğim zaman bu onun girememesinin imkansız olduğunu anlamına gelir mi? Gelmez. Gelmez her zaman ama gelme ihtimali de var değil mi? Var. Yani o zaman gelebilir de gelmeyebilir de. ama muhtezile ne dedi? Allah onu gözler Allah'a idrak edemez Tamam edemez kabul ettik gözler göremez diyelim Allah. A. Ama imkansız olduğu için mi göremez? Yoksa imkanı var ama Allah istemiyor. Değil mi? Sebepler ortada yok diye mi göremez? Bu meçhul. Muhtesile bu meçhuliyeti bu ayette kabul etmiyor. Ziyade bir anlam yüklüyor dedi. geçen hafta. Tavsilli bir şekilde buna değindik. Geçen hafta önemli bir dersti. Değil mi hatırlarsanız? Ona inşallah e, müracaat edersiniz. Şimdi kaldığımız yerden şeyh bu kaide ile alakalı ne diyor? Okuyalım inşallah. Evet. Dolayısıyla Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarının tespitinde bu iki kaynağın dışına çıkılamaz. Buna göre Kur'an ve Sünnet'te bildirilen isim ve sıfatların kabul edilmesi şarttır. Aynı şekilde Kur'an ve Sünnet'te reddedilen isim ve sıfatların da onların zıddı olan isim ve sıfatların en mükemmel şekilde kabul edilmesiyle birlikte reddedilmesi şarttır. Evet. Sadece mücerred nefine dedik hiçbir zaman evet. övgü değildir. Sen zalim değilsin desen bu övgü değildir. Taki zıttı olan adaleti ispatlayıncaya kadar. Evet. Kur'an ve sünnette kabulü ya da reddiyle ilgili hiçbir bilgi yer almayın. Burada duralım. Mesela aklıma şöyle bir şey geldi. E, alimlerin söylediği. Mesela bakın. Bir insan zulmetmiyor diyelim. Veya bir varlık, bir nesne ve her nesne zulmetmiyor diyelim zulmetemediği için mi etmiyor? Yoksa zulmetmek istemediği için mi etmiyor? Durumu bu. Doğru mu? Doğru. Yani şunun şu ihtimal dahilindedir Zulmetmeye kadir değil. Yani bir adam geliyor onu dövüyor mesela. Ama onda gücü yoksun onu. Haksız yere o da onu dövsün zulmet. Acizlik anlamı var. Bak adamı zul adamdan zulmet ediyorsun ama aciziyetle Aciziyet ispat etmen için. Bak düşün burası çok önemli kardeşler. Bir adamdan bazen kötü bir vasfı nefediyorsun ama onu yermek için. Karşıda kötü bir vasıf var. Şimdi insanların örfünde, adetinde, dininde kötü bir vasıf var. Mesela zulmetmek gibi, haksız yere zulmetmek gibi. Ama sen buna rağmen o kötü olan zulmü o insandan kaldırıyorsun ama sebebi onu yermektir. Neden onu yermektir? Çünkü öyle bir, çünkü öyle bir kudreti yok. Kudreti yok. O yüzden Kubeyiyle Tun. La mesela şair ne der? Bu öyle bir kabiledir ki insanlara zerre kadar zulmedemez diyor mesela. Şair Arap bunu kullanmıştır. Buradaki kaslı ne? O kavmin aciziyetini belirtmek için. Yani kendilerine zulmedenlere karşılık misilleme yapamıyorlar gibi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden nefi tek başına ne? Övgü değildir. O yüzden hep kelam ehli, bidat ehli, ehli sünnete bu anlamda muhalefet edenler hep Allah'ı nefiyle anlatmışlardır. Sünnet e, de tam tersine hep Allah'ı ispatla anlatmıştır. Çünkü Kur'an, hatta ne dedik hatırlarsanız e, ispat mı daha ispatla mı bir insanı daha çok översin, nefiyle mi? ispatla Çünkü ispat Kur'an'da nefiden daha çok gelmiştir. Tamam. Evet okuyalım. Kur'an ve sünnette kabulü ya da ile ilgili hiçbir bilgi yer almayan, buraya dikkat edin evet isim ve sıfatlara gelince Bunların lafızlarının kabulünde çekimsel kalınır. Evet. Bunlar ne kabul edilir ne de reddedilir. Çünkü kabul ya da red konusunda herhangi bir delil bulunmamaktadır. Evet mesela diyelim ki Allah Subhanahu ve teala cihette midir? Bu bir mücmeldir. Bunu kullanmaya çok bir hacet yoktur. Çünkü neden? Birazdan da anlatacağız. Mesela bir insan Allah cihettedir dese peki cihetler mahluktur. Allah subhanehu ve teala mahlukatın içerisine dahil olmaktan nedir? Münezzehtir. Cihette değildir desen peki Allah uluda değil mi diye bir soru gelir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden böyle mücmel lafızlar yerine biz ne yaparız? Kur'an sünnette varlığı olan şer'i lafızları kullanırız. Selamette kalırız. Mesela ne deriz? Allah cihette midir sorusunu soran kişiye ki birazdan açacağız bunu. Ne deriz? Allah uluvdadır. Bit. Evet okuyalım. Bunların manalarına gelince şöyle bir ayrılma gidilir. Şayet onlarla Allahu Teala'nın şanına layık hak bir anlam kastediliyor ise onlar makuldür. Evet. Ancak Allahu Teala'nın şanına layık olmayan bir mana kastediliyor ise o zaman onların reddedilmesi şarttır. Evet. Kur'an ve sünnette Allahu Teala hakkında kabul edilenler Allahu Teala'nın herhangi bir isminin mutabakat, tazammum ya da iltizam yoluyla delalet ettiği bütün sıfatlardır. Allah bunları hiç anlatmıyor adamın iltizam. Çalışkan talebe bunları bilir. Geçmiş derste 5. derste tazammumun iltizam hepsinden bahsettik. Şimdi ben niye Ömer kardeş tembellik yapma, çalışmıyor diye ben şimdi kendimi yorayım, değil mi Ömer kardeş? Allah git öğren bak. Evet, devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yine Allahu Teala'nın Herhangi bir fikrinin delalet ettiği bütün sıfatlar da bu kısma dahildir. Evet. Mesela arşa istiva etmesi, dünya semasına inmesi, kıyamet gününde kullar arasında hüküm vermek için gelmesi ve benzeri gibi. Bu evet. fiiller değil tek tek sınıf sınıf bile sayılamayacak kadar çoktur. Evet. Zira Allah dilediğini yapar. Evet yine yüz, iki göz iki el ve benzeri sıfatlar da bu kısma dahildir. Aynı şekilde mesela hemen bu cümleler, kelimeler gelmişken şöyle bir talik düşeyim konumuzda direkt ben alakası olmasa da. Mesela bir insan sorsa dese ki Allah'ın el sıfatı var mıdır? Biz burada ehl Sünnet, yani şu cümleyi şu şekilde kurmamız daha şer'idir. Allah'ın i̇ki, iki eli vardır. İki vardır. Evet. Allah'ın istiva sıfatı var mıdır? Allah'ın arşının arşın üzerine istiva. istiva sıfatı var. Çünkü Allah ve Tanrı'nın kardeşler e, bu dünya üzerine istiva etmiş midir? Yok. Arşın üzerine istiva etmiştir. Tamam. Arş dünyanın üzerindedir. O doğru. Tamam. Ama arşın üzerine istiva etmiştir. Lafız o şekilde gelmiştir. Tamam. E, yine göz. Evet. Allah'ın iki gözü vardır. Evli sünnetin icmasıdır. Allah'ın iki gözü oldu. Yani mesela İki göz şeklinde bir lafız yok. İki göz lafızıyla birlikte bir lafız yok Kur'an ve sünnete. Sadece zayıf bir tane hadis var. O da zayıftır zaten. Ama ehl-i sünnet icma etmiştir iki göz var. Şimdi ayette gözünün diyor, Allah tekil kullanıyor. Gözlerimiz diyor, ne yapıyor? Çoğul kullanıyor. Ama iki göz diye geçmiyor ama ehl-i sünnet icma etmiştir. Mesela e, icmayı zikreden alimlerden mesela var. İc Deccal giden. Hadesi hocam. Rabbin. Deccal. Yani senin Rabbinin tek gözü oradan istillal ediyorlar. Demek ki iki gözü var. Tek gözü şaşı değildir. Yani demek ki iki Gönlük gözü var. Üzerinde, Tabii gözlerimiz çoğul işte orada. Ama sünnet Sünnet aklıma geldi. Mesela İbni Huzeyme gibi alimler. Selef alimleri. İcma'yı zikreder mesela. Başka Eylül Mehri de var. Zikreden İcma'yı. Eylül Sünnet'te bu konu icmadır. Allah'ın iki gözü vardır. Üç gözü yoktur. Tek gözü yoktur. İki gözü vardır. Evet. Aynı şekilde kelam, meşiyet ve irade de bu sıfatlardandır. İrade sıfatı kevni ve şer'i olmak üzere ikiye ayrılır. Allah'ın iradesi ikiye ayrılır. Kevni ve şer'i. Allah'ın kevni olarak istediği yani kaderi olarak istediği bir de dini olarak. Şer'iden kasıt ne kardeşler? Dini. Kevni'den kasıt kaderi diyelim. Allah Azze ve Celle soru. Allah Azze ve Celle Firavun'un küfretmesini istiyor muydu? sorun, sorun. Kevni, kevni, olarak, tavsiye. kevni olarak kaderi olarak istiyordu şer'i olarak ne? <gülüyor> istemiyordu evet. duralım mı biraz kevni kaderi? yoksa evet. imşi yapalım mı? yürü yapalım mı? bence iyi olur hocam biraz duralım şöyle 5-10 dakika bu önemli bir malum şimdi arkadaşlar Allah subhanahu ve Taala'nın iradesi ikiye ayrılır şer'i ve kaderi olmak üzere ikiye ayrılır Peki kaderi nedir? Şer'i nedir? Kaderi irade Allah subhanahu ve teala'nın kader olarak istediği şeylerdir. Tamam Ve Allah, olarak, Allah azze ve celle'nin kevni yani kaderi olarak istediği her şey vuku bulmak zorundadır. Vuku bulacaktır. Bakın her şey. Şer'i irade ile kevni irade arasındaki yani kaderi irade arasındaki fark nedir arkadaşlar? Kevni irade vuku bulmak zorunda. Şer'i irade vuku bulmak zorunda değil. Mesela Allah Azze ve Celle bazen şer'i olarak bir şeyler ister ama olmaz. Mesela hayatı boyunca namaz kılmamış bir insandan namaz kılmasını istemesi gibi. Doğru mu? Allah Azze ve Celle her iman edenden namaz kılmasını istiyor mu? Ama yani hep kılıyor mu? Hayır. Kılmıyor. Bak olmuyor demek ki. Bu delildir. Demek ki Allah'ın bazı istekleri olmuyor. Ama hangi istekleri? Şer'i şer istekleri. Şer'i irade dediğimiz olmuyor. Bu birinci fark. Neymiş birinci fark? Kevni irade olmak zorunda. Şer'i irade ise olmak zorunda değil. İkinci fark. Kevni iradenin içerisinde Allah'ın sevip razı olduğu şeyler var. Ve sevip razı olmadığı şeyler var. Şer'i irade, şer irade şer olarak istediklerinin hepsini ise ne yapar? Sever. Ama kevni olarak istediklerini ne yapmaz? Hepsini sevmez. Bir kısmını sever, bir kısmını sevmez. Mesela Firavun'un küfretmesini Allah istemiş midir? Şer'i olarak istememiştir. De e kevni olarak istemiştir. Peki sevmiş midir Allah? Firavun'un küfretmesini mi? sever mi? Razı olur, razı olur mu? Olmaz. Allah küfürden razı olmaz diyor Kur'an'da. Evet. Sizden küfrü razı olmaz. Anladık mı ikinci farkı? Evet. Peki. Bakın kardeşler. Bazen bir şeyde hem kevni irade hem de şer'i irade birleşir. Bazen bir şeyde şer'i irade tek kalır. Bazen bir şeyde kevni irade tek kalır. Bazen de bir şeyden hem kevni hem de şer'i irade nef yolunur. Şimdi hepsinden tek tek örnek isteyeceğim. Kim başarırsa bunu, tabi dersi daha önceden memnun dersini yaptım onu dinleyen müstesna. Kim buna cevap verirse ona söz veriyorum ki, ee, ona istediği yani mepsut dahi olsa Türkçe'ye basılmış cilt alacağım ona hediye olarak evet soruyorum ama dinleyenler müstesna öncelikle e, bir, bir, bir kişiye bir soracağım. soracağım ama hepinizde destek olun <gülüyor> soruyu bir daha alalım hocam bakın şer'i irade bazen tek kalır bazen kevni irade tek kalır örnek vereceksin bazen şer'i ile kevni o şeyde vardır bazen de o şeyde kevni ve şer'i irade yoktur Değil mi? Ne kadar acayip. Şimdi bazen şer'ye ve kevini iyi. Seni yapıyorum da Bazen şer'ye ve kevini Hocam. Şimdi. Bazen. Bazen. Bazen. Bir de eve gidelim. Allah'ın meşiyeti harç hiçbir şey olmaz. lafızlar var. İşte öyle de. İşte ince nokta. Bo boşuna mı ben mevzatı öne koydum? O miyim ya? <gülüyor> tamam mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Derse. Şimdi arkadaşlar bir şey bir şey verin, bir şeye örnek verin. Sadece onda Allah'ın kevni iradesi var. Yağmur hocam. Yağmurun yağması, depremen olmasın. Ölüm hocam. Gündüz ve gecenin bir kişinin davranması. Ya Firavun'un küfretmesi işte. Bu kadar. Açık evet. ve net olsun. Şimdi Allah yağmuru şer iradeyle bağdaştırabilir. Anlatabiliyor muyum? Bir anlamda. Mesela kulların işte kalksın ee, mesela işte yağmurdu yağmur var duas, sonra yağmur geldi falan. ona benzer bir şeyler çıkarabilirsin deprem mi hocam neyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> de, deprem değil deprem Evet. şimdi o zaman nedir kardeşler mesela firavunun küfretmesinde ne var şer-i irade var mı kevni irade var kevni irade tek kalmış firavunun küfretmesinde peki şer-i irade tek kalmış ne örnek verir mesela yazsın namazına camiye gitme he şu an belli değil ya belki birisi gelecek seni götürecek, bir. götürecek belli değil ama sen dünden örnek versen dün mesela gitmedim değil mi bugün daha belli değil meçhul adam alır belki seni götürür bir yere bir camiye kılınmamış durum mu yüzde bir ihtimal de olsa var ihtimal tamam dün onu kabul ediyoruz dün mesela diyelim yatsıya cemaate gitmedin evet Allah istiyordu bunu şeran irade ediyordu ama sen gitmedin değil mi ben gittim hocam ha, e, pardon şer iradenin tek kalması tabi gittim Gitti. sen yatsıya gittin bugün öyle mi yani diyelim cemaatle kıldın. He tamam. Cemaatle kıldın. Allah bunu şer'an irade ediyordu. Bu gerçekleşti. Evet, evet, Doğru mu? Evet. Aynı zamanda kevni değil midir? Hem şer'i hem kevni oluyor. Dur şimdi onu onu değil, değil. Ben şer'i ve kevni örnek ver dediğim zaman azam verirsin. Anladın Sadece şer'i örnek verdim. Şey, nasıl? sadece şer'i şer şer cemaate gitmesini şer örnek verdim. Onda kevni de var. Yakaladı tabi. Bak o değil, sadece şer'i iradenin tek kalması. Çünkü vuku bulmuştu da Tabi. vay bak, ben de burada gaflete düştüm ha, maşallah. Evet. Şimdi ben onu istemedim, hem kevni hem de şer'i iradenin vuku bulmasını istemedim. Şeyi istiyorum. Sadece şer'i irade olacak. Allah'ın bizden. Ve bilmesi ve de var. kevni ve şer'idir. O olan her şey bakın kaide. Şu an yaşanmış olan her şey olmuş olan, yaşanmış her şeyin aynı zamanda nedir? Kevnidir. Kevnidir. Kevni'dir. Evet. Tamam? Biz, o zaman namazın kılınmış olması, sadece şer'î namazın... olarak istemesi. Evet, evet. Ha? evet. Ne olması? Bizden namazı istemesi, Şer'i olarak hocam, şer hocam, hocam buna bir örnek veririz. Ama bizden namazı nasıl? <gülüyor> Hayır da gelmiyor. Bir çünkü. örnek verir miyiz uzun? Hocam insanın sebebi dünyanın... Bak şimdi Allah'ın sadece şer'i olarak istediği bir şeye örnek. Yani ben, ben, ben, ben, mesela hiç edelim. namaz kılmayan bir insandan Ahmet diye bir insandan namaz kılmasını istemesi. Şer'i irade var değil mi bunda sadece? Evet. Kevni irade var mı? Kılsaydı da, Kevni irade vardı. Sadece şer bizden ölmüş gitmiş ya. Evet. Ahmet diye birisi bir hiç namaz kılmadan ölmüş gitmiş. O kişi hakkında Allah'ın sadece hangi iradesi vardı? Şer'i. Şer Dedik şer'i irade vuku bulmak zorunda değil. Evet. Tamam. Peki bunu da anlattık. Üçüncü. Bir şey anlatın ki bir şey örnek verin ki onda hem şer'i hem de kevni irade vuku bulan vuku ibadetler. Vuku bulan şey Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılması. Amaz. Allah ondan şer'i olarak da istemiş. Kılmış mı? Kılmış. Demek ki kevni olarak da ne? istemiş? Peki bir şey anlatın. Onda ne kevni ne de şer'i irade var. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> burada mevsut elinizden gidiyor. <gülüyor> örnek cevap verin. Mesela Düşünmem lazım. Şu an ben de biraz unuttum gibi de. <gülüyor> <gülüyor> Ama var ya kardeş var. Mesela ee, Ahmet'in hırsızlık yapması. Hırsızlık yap, yapmadan hırsızlık yapması. Ne örnek verir? Mesela Ahmet'in hırsızlık yapması. Bakın şimdi. Sen. Hırsızlık yapmamış bir Ahmet'in hırsızlık yapması. Allah şeran hırsızlık yapmamış Ahmet'in hırsızlık yapması. Hmm. Vuku bulduğu yani. için. Vuku bulmadığı için. Ha, bulmadığı hırsızlık işte. yapması tamam. Hırsızlık yapmamasını kevnen istemiş. Evet. Ama hırsızlık yapması yapmış Yapmaması düşmüş. da şeridir yapmaması şimdi yapmamasında Allah'ın o ayrı. Hırsızlık yapmasında. Evet. Yapmasını Allah şer an istiyor mu? Ahmet'in hırsızlık yapmasını Allah şer an istiyor mu? İstemiyor. İstemiyor. Peki o Ahmet diyelim ki öğrene kadar da hırsızlık yapmamış. Evet. Hırsızlık yapmamasını bakın Allah istemiş tamam kevni olarak ama hırsızlık yapmasını kevni olarak istemiş mi? İstememiş. İstemiş istemiş olsaydı ölmeden önce yapacaktı. Evet, yapardı. O zaman onun hırsızlık yapmamasında ne ne kevni irade ne de Şer'i yaratmış. Ama edeyim. biraz ince nokta var. Ters bakacaksınız ha olaya. Bakın Allah şer'i olarak irade etmiş mi Ahmet'ten hırsızlık? Kimseden istememiş Allah. Tamam. Doğru mu? Evet. Şer'i yani olarak. Tamam da tarafını anlayamadık. Yani... Kevni'ye gelince <gülüyor> hırsızlık yapmaması. Ahmet Ahmet diye bir Bu insan hırsızlık yapmamış. Başladı. Tamam. O da Kevni'nin sorusu. Bak şimdi o hırsızlık yapmamış. Irade, Kevni iradenin önünde mi yani ya da? Ahmet'i düşünün. Ahmet'in hırsızlık yapmasını arkadaşlar öl ölene kadar hırsızlık yapmamış bir Ahmet düşünün. Hırsızlık yapmasını Allah Kevnen istemiş mi? İstemiş. Hayır. Hayır, hırsızlık i̇stememiş. Yapmasını... i̇stememiş. Hırsızlık yapmasını hırsızlık yapmasını istemiş istememiş. mi? İstememiş. İstememiş. O zaman Yapsayı Kevni irade yok onun hırsızlık yapması. De yok. Doğru. Bu, hocam Allah Azze ve Celle'nin istemediği bir şeyi yani birisi hakkında dilemediği bir şeyi yapmaması da Kevni değil mi? Tamam. Allah i̇şte onu söylüyorum. Hırsızlık yapmamasında kevni var ama hırsızlık yapması diye bir şey olmadığı için Allah Kevni'nin hırsızlık yapmasını dilememiş diyoruz. Anladık? Tamam. Allah, Allah neden şey. neden bak kevnen onun hırsızlık his, his, yapmasını? Yani. işte bak. Yok iş onu diyorum. Yani. Allah neden bunun kevni olarak hırsızlık yapmasını istememiş? Neden istememiş? Bilmiyorum. İstememiş. Bilmiyorum. Evet, istememiş. Ama istememiş. Doğru mu? Hırsızlık yapmasın İsteseydi yapardı. Ha. Tamam. Şimdi hırsızlık yapmaması cihetiyle ele aldığımızda kevni irade var mı? Var. Var. Peki hırsızlık yaptığını istemiş mi Allah Ahmet'in? Hayır onu istememiş. İstememiş. Bak istememişiz biz de söylüyoruz. Demek ki istememiş kevni. Hayır, o cihetle baktığımızda. Bak, bak, o, bak, bak, bak, o da istedim? kevni değil mi yani. Allah Azze bir tane kevni var o zaman. Yani. İşte bak orada onu işte orada ince bir, ince bir nokta var. Orayı yakalamak. Yani kaçırılan ince bir nokta var. Yani çünkü. Anlayan var mı? Kim söyleyecek? Hocam bu değilin değili evet. anlamında bir mantık kaydası var ya ona çıkmıyor mu? Evet, değil değil ona çıkmıyor. Evet. Değilin değil değil mi? Evet. Evet. Anlat. Şimdi Ahmet'in hırsızlık yapmasını e, Yüce Allah hiçbir şekilde istemez. Ahmet, ahmet, ahmet, ahmet, ahmet. Yüce Allah hiçbir şekilde istemediği için o hırsızlık yapmadığında şer'i irade vuku bulmuş oluyor. Evet. Hırsızlık yapmadığında. Yüce Allah'ın hırsızlık e, Hırsız, yapmasını yaptığında de, da şer'i irade hukuku buluyor. Şer'i de Allah istemiyor çünkü. Şer'an istemiyor şer hırsızlık irade, yapmasını. Irade de, istemiyor Allah onun hırsızlık istemiyor. yapmasını. Tamam. Kendi irade de ise hırsızlık e, onun yapmasını Yüce Allah istemez. İstemediği için de yazmamıştır. Yazmadığı için de gerçekleşmemiştir şimdi bunlar işte arkadaşlar sordu tamam yazmamasını Kevni olarak dilemiş biz de diyoruz ki bizim bahsettiğimiz yazmamasından e, e, şey, e, hırsızlık hani yapmaması değil hırsızlık yapması yazmış. hırsızlık yapma olayı yok adamda şey. anladık Kevni'nin şey. Allah onun hırsızlık bakın çok e, basit bir soru hemen cevabını verirsiniz Allah Kevni olarak o hırsızlık yapmayan Ahmet'in hırsızlık yapmasını Kevni olarak istemiş mi? Hayır. Kevni olarak istemiş İstememiş mi? istemiyor o İstememiş. zaman hırsızlık yapmasında Kevni irade yok çünkü Hı. yapmamış ama hırsızlık yapmaması cihetinde şöyle, kevni şöyle, irade şöyle, var. Şöyle, Anladık? Heh. Hocam Heh. şunu söyleyebilir miyiz? O zaman kevni irade insanların yaptığı Allah'ın yazdığı ve yaptığı şeydir. Vuku bu. bulan her şey kevni evet. irade. Her şey kevni irade. Yapmaması da Allah'ın kevni iradesidir. Tamam o zaman yapmamasını... Ama biz hırsızlık yapmamasından bahsetmiyoruz. Hırsızlık yapmasından bahsediyoruz. Onu isterim <gülüyor> Allah. Anladık mı? <gülüyor> Evet, tamam Hocam inşallah Allah çare nasılsın hep çıkar ya Hocam, tamam Hocam. ya Allah devam abi ama tamam çıkarın <gülüyor> o en son dördüncü maddeyi anladın <gülüyor> mı kervin ile <gülüyor> anladın ha, öyle Hayır, de. De. tamam tamam siz tamam ya, ya. tamam inşallah <gülüyor> okuyalım hoşlanıyorum <Hocam>. <Gülüyor> biz işlemiştik bir derste yine. Allah veren ki, kitabı tevhidde olsa gerek. Kitabı tevhidde tevhid olsa gerek. Evet. Kevni irade meşiyet dileme anlamındadır. Şer'i irade ise sevme isteme anlamındadır. Yine rıza, sevgi, gazap, hoşlanmama ve benzeri sıfatlar da Allah hakkında Kur'an ve sünnette kabul edilen sıfatlardandır. Allah hakkında söz konusu olması mümkün olmadıdır. Vazıtları en mükemmel şekliyle sabit olduğu için reddedilen sıfatlara gelince bunlardan bazıları şöyledir. Ölüm, uyku, uyuklama, acizlik, yorgunluk, zulüm, kulların fiillerinden gafil olmak benzeri ya da denginin olması vesaire. Kur'an ve sünnette kabulü ya da reddi ile ilgili yani hangi bir bilgi yer almayan sıfatlara gelince cihet lafzı bunlardan biridir. Evet. Bakın cihet Allah hakkında ispat veya nefi anlamında gelmiş midir? Arkadaşlar Allah kendisinin ciheti cihet lafzı olarak kendisine bir şey ispat etmiş mi? Nefret etmiş mi? Sayın, etmemiş. etmemiş. İşte burada biz diyor tavakkuf ederiz. İçerdiği anlam itibariyle ele alırız olayı. Mesela cihet lafzı ne ispat ne de nefretidir. Ancak cihet lafzını kullanıp da ben bununla bakın Allah uludadır Cihet lafzını kullanan bir insan. Bunu kullanar, kullanırken Allah uludadır şeklinde kastediyorum diyorsa ne deriz? Deriz ki bu anlam doğru bir anlamdır. Anlam olarak içerdiği anlam olarak doğru bir anlamdır. Ancak lafzi şer'i kullan deriz bu insana. Şer'i lafız kullan. Mesela ne de uluvdadır de. Tamam? Şayet dese ki ben uluf cihetini kastediyorum. Ancak cihetler onu kuşatmıştır derse peki ne deriz? Tamam, uluvu kastediyorum bununla. Ama bu uluv cihet bunu kuşatmıştır Allah'ın. Evet. Ne yaparız? Bunu da ne yaparız? Nefy ederiz. Bu bu batıldır. Peki dese ki bu insan ben cihetle suful yani aşağı olma Ha? aşağı ciheti kastediyorum derse ne deriz bu da bu da, batıldır deriz o zaman bu anlamlardan sayı olan hangisidir şudur ulu cihetinde olup da bu cihetin onu kuşatmamasını kastediyorsa işte o zaman ne anlam kabul ederiz, kabul ederiz. ama ne deriz yine bunu, bu kişiye sen cihet lafzını kullanacağını ne yap şer'i bir lafız kullan mesela bir insan dese ki Allah cisim midir Şimdi cismin ne ispatı ne de nefi Kur'an'da ve sünnette cisim lafzıyla yok. Şimdi sen direkt nef yedersen, Allah cisim değildir diye nef yedersen bazı tehlikeleri var. Cisimdir diye ispat edersen de bazı tehlikeleri var. Bu tehlikeler aslında meselenin aslı tehlikeli de, ondan dolayı değil, birlerin içerisine yüklediği anlamdan dolayı. Neden? Çünkü zamanda kelem ehli bidat ehli cihete, pardon cisme bir anlam yüklemişlerdir. Demiştir ki cihet, pardon cisim, kendisine işaret edilebilen her şey demektir mesela. Anlatabiliyor muyum? İşte bu anlamıyla itibar alıp da sen cismi nefi edersen ne olur? O zaman Allah kendisine işaret edilemeyen demek olur. Doğru mu? Halbuki cariye ne yapmıştır? Allah'a işaret etmiştir Aleyhi ve sellem de ne yapmıştır veda otmesinde Allah'a? İşaret, işaret etmiştir. Anladık mı kardeşler? O yüzden bunlar bizim için nedir? Tamam. Mücmel lafızlardır. Bir insan bunu ispat veya nefide ne diyorsun diye sorduğunda deriz ki sen bunu anlam olarak aç, biz de sana bunun cevabını verelim. Şayet anlam olarak içerisine dine uygun olan bir anlam yükleyerek bunu gelirse bize deriz ki tamam anlam olarak sahiptir ama sen buna ne yap? cisim yerine kendisine işaret edilebilen de mesela işaret edilmesi caiz olan de kendisine el açılması caiz olan de mesela ancak cisimle işte kendisine işaret edilebilen her şey veya sıfatları bulunan her şey diyorlar cisim kendisinde sıfat bulunan her şey mesela taşı düşünün taş bir cisimdir değil mi ne sıfatı var sertlik, sertlik sıfatı var değil mi mesela taş da işte yuvarlaktır gösterdiğimiz o taş neyse Değil mi? Yuvarlak olma sıfatı var gibi. Çünkü bazıları cismi böyle tarif etmişlerdi. Kendisinde sıfat bulunan her şey bir cisimdir. Bu anlamıyla sen cismi Allah'tan nefedebilir misin? Anlam itibariyle. Edemiyorsun çünkü Allah kendisinde sıfatlar var. İşte o yüzden ehli sünnet alimleri bu, bu türlü konularda yani evet bu türlü lafızları ispat veya nefide ne yapmıştır? E, tavsile gitmiştir. Ne ispat etmiştir mutlak olarak ne de mutlak olarak ne yapmıştır? Nef vermiştir. Sen bana anlamını söyle. Ben de sana hükmünü söyleyeyim. Bir şartla hükmünü söyledikten sonra da şer'i e, lafız kullan evet. deriz. Şer'i lafızlarla ne yap? E, i̇fade mekan, mekan et deriz. Mekan, mekan, mekan lafısını kullanıyor mu? Tabii mekan. Mesela bir insan desin ki al, tamam mesela bir tane Bukharda hadis var. Eee Orada bir mekan lafı geçiyor. Ama o işte meleğe mi dönüyor? Nebi sallallahu aleyhi ve Allah'ın bu itilaflı tamam mı? Ama diyelim ki mekan genel olarak ispat veya nefi edil yoktur Kur'an ve sünnette diyelim. Ama bir insan gelse bize sorsa ki dese ki Allah mekanda mıdır? Şimdi bazıları ne diyorlar arkadaşlar? Eğer bir şey boşlukta yer tutuyorsa he, Orası mekandır. Mekanda demektir. Peki Allah bu anlamıyla mekandan münezzehtir. Yani boşlukta yaratacak da onun etrafında ne olacak? Onu kuşatan başka boşluklar ve etraf olacak. Allah bu anlamıyla ne? Münzehtir. Mekanda olmaktan münezzehtir. Yani başka bir şeyin onu kuşatmasından Münzehtir. münezzehtir. Bir kere Allahu Ekber demiyor muyuz? Allah her şeyden büyük. Ne onu kuşatacak? Değil mi? Biz Allah'a Ekber derken ne anlamda Ekber diyoruz? ne anlamda büyük? Yücelik olarak, her şey olarak. Aklına gelecek ekber, büyüklük anlamını içeren her şey. O laf nedir? Zatı ve sıfatları. Tabii. Allah subhanehu ve teala'yı nasıl bir şey kuşatabilecek ki? O yüzden bakın birileri ne diyor? Siz Allah subhanehu ve teala arşın üzerinde derseniz üzerinde bir boşluk mu var? Onu bir şey mi kuşatmış? Bakın arkadaşlar. Bütün yer ve gök nerede? Kürsü yeri göğü kapsamıştır diyor ay ayette doğru mu? Evet. Bakın şimdi ee, bakın 7 kat gök var doğru mu? 1. Dünya seması neresi? Bütün bu insanoğlunun ulaşabildiği galaksi daha 1. Dünya semasıdır kardeşler. Öncelikle onu bileceğiz. Tabi bu milyarlarca gezegenin trilyonlarca gezegenin olduğu daha 1. Dünya semasıdır. tamam? Yani düşünün ki 1. Dünya semasında bu galakside kaç milyar adet değil mi? Yıldız var. Ve bu yıldızların birçoğu, birçoğu dünyadan büyük milyonlarca yıldız var. Yani ne kadar büyük bu daha birinci dünya seması bakın şimdi. Bu birinci dünya seması delil ne? Çünkü Allah Kur'an'da biz dünya semasını yıldızlarla süsledik diyor tamam mı? Burası dünya seması güzel. İkinci dünya seması var, üçüncü dünya seması var. Her birisinin arası 500 sene uzunluğunda. 500 yıllık mesafe. Bakın bunların hepsini kürsü kapsıyor. Bakın bir düşünün aklınız hayaliniz ermez. Ve bu kürsü arşe göre hadiste çöle, ıssız bir çöle atılmış bir halka gidiyor. O tamam. O zaman madem ki bütün mahlukatı ne kapsamış arş. O zaman arşın ötesinde mahluk bir şey yok. Mahlukatın son noktası. Arş. Allah da arşın üzerinde olunca hiçbir şey onu kuşatamıyor. Çünkü bütün mahlukat arşın altında. O yüzden Allah'ın üzerinde bir boşluk mu var. Hayal edemiyoruz. O yüzden alimler diyor ki cihet ikiye ayrılır bazı alimler. Her ne kadar bu lafı kullanmak hoş olmasa da anlam itibariyle sahiptir. Cihet ikiye ayrılır. Bir varlık, cihet iki yokluk, cihet. O da arşın tan ötesi. O yokluktur yani. Hocam bu zaman Allah mekandan münezzehtir diyenlerle lafzi bir ayrılık olmuş olmuyor mu? Ama Allah, Allah mekandan zaman, münezzehtir diyenler arşın üzerinde olmasını inkar ettikleri için de söylüyoruz. Arşın, arşın bağlamında büyükten de onların söylediği aynı payı çıkmış gibi oluyor yani. Yok, olmuyor. Neden? Çünkü biz Allah Sübhane ve Teala uluvdadır diyoruz. Evet. Hani bir kere arşın, arşın bir kere bir kere arşın altında değil. Doğru mu? Öyle de ama arş yergüyü her tarafı kaplıyor dediniz. Bu testten okursak o zaman Allah'ın Şimdi Allah ulu bize göre uluvdadır, doğru mu? Doğru? Allah subhanallah, evet. uluvdadır, bitti. Ehl-i evet. şünnet bölge, onlar bunu nef ediyorlar yani. Hocam, Hayır, şimdi siz anlattınız, ben de daha önce öyle düşünüyordum yani. Evet. O görüşü falan biliyorum, baktığımız zaman aslında sanki lafsi gayretmiş gibi. Şimdi hocam Çünkü siz kaideyi az önce verdiniz, dediniz ki bu lafız ile ilgili hangi manayı kastediyorsun? Evet. mesela onlar mekandan münezzeh olmasıyla ilgili yükledikleri mana hiçbir evet. yerde evet. O, zaman, eğer o yüzden de, diyorlar ki evet. şimdi Allah bu alemin içinde midir ehl-i sünnete göre? değildir evet. bu alemin dışındadır değil. ama Allah mekandan münezzehtir diyenler diyorlar ki Allah ne bu alemin içinde ne dışında ne aşağıda evet. ne yukarıda evet. ne şimdi sağda ne solda. ama biz bunu eşariler diyor, diyor, diyor, diyor. Söylüyor. söylüyorlar eşariler diyorlar ki Allah her yerde diyen kafirdir maturiler Allah'ın her yerde olduğunu söyleyen kafirdir diyor Anladık mı kardeşlerim? Ama ehl-i sünnet, Sübhanev Ehl sünnet o, söylüyor Allah şey subhanehu ve teala var. bu alemin dışındadır. Bu aleme Hı. dahil Hı. olmaktan münezzehtir. O yüzden alemin son noktası arştır. Arşın üzerinde Allah subhanehu ve teala vardır. Hı. Bu üzerindelik bize meçhuldür. yok. Yoktuk cihetidir. O yüzden zaten Allah subhanehu ve teala'nın üzerinde bir boşluk diye bir şey düşünülemez. Çünkü boşluk diye bir şey yok. Hı. Hı mu Bize bize nasıldı meçhul. İşte bütün yani, bunların şey kuşatamıyor. bütün bunların e, mantıksal saltınatını çöktürüyor bu kayıt. Çünkü nasar açık. Ves'i'l kürsiyuhu semâvâti ve'l Bu ayet. Yeri göğü hepsini kapsamıştır kürsüsü. E bu kürsü arşa göre ıssız bir çöre atılmış bir halka gibidir. Bu sözlerimizin delili olan hadis falan var mı? Tabi tabi Bu Hadis bin Ebi Hasn vesaire baktı zaman mütevâtirdir. Hmm. Bu türlü e, lafızlar anlam olarak olarak mütevahat ettir. Evet. Mesela bir kere kürsü yeri göğü ayetel kürsi. Orada geçiyor. Evet. Arşı, Arş olayına geldiğimiz zaman mesela Muhammed bin Abdülham Halk Kitabı tezimde bile bu rivayetleri veriyor. Evet. Bu rivayetler sahiptir. Ee, Kaynaklarda gelmiştir. Ee, yani bu burayı anladık. güzel bir kaydı. Yani evet. Allah ile ilgili bilinmeyen bir lafı sorulduğunda evet. onunla kastettiği murada bakılır. Tabi. Yani eğer içine yüklediği anlam itibariyle ele alınır olay. Şer'i olarak bunu kullan. Evet. Evet. Evet. Anlam olarak sahihdir ama sen ne yap? Anlamı sen batılsa evet. nefs olur. Evet. Ancak şeyler hariç. Ehl-i sünnetin icma ettiği bazı lafızlar vardır. Kur'an ve sünnette geçmeyen Allah'a ispat edilmiş. Biz de onu kabul ederiz. Mesela Allah baindir demiş. Kullarından ayrıdır. Ba'in lafzıyla geçmemiştir ama ehl-i sünnet icma ettiği için icması bizim için ücrettir, Tamam. O da neden? Ehl-i sünnet burada zaruret hissetmiştir arkadaşlar. Bakın. Size ee, ince bir, hoş bir malumat vereyim. Şimdi Allah her yerdedir diyenler kardeşler ne kastetmişlerdir? Allah'ın zatıyla ee, her yerde oluşmuştur. Pardon. E, e, Allah arşın üzerinde diyenler çıkmıştır Cehmiye'den. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı Cehmiye demiştir ki eğer. Evet. Allah subhanehu ve teala arşın üzerindedir. O yüzden e, ehl sünnet bununla birlikte onlara karşı çıkmıştır. Neden? Çünkü onlar arşın üzerinde neden diyor? Zaten her yerdedir. Her yerde olduğuna göre arşın, arşın de. üzerinde de evet. diyorlar. <gülüyor> tamam mı? Bak şimdi. Bir cüz olarak. Evet. Şimdi arşın üzerindedir her yerde olduğu için. Bazıları da diyor ki Allah Subhanahu ve teala nedir? Mekandan münezzehtir, münezzehtir diyorlar. Şimdi ehli sünnet de bu iki tayfayı görünce karşısında safları ayırma adına sadece Allah bazı ehli sünnet alimleri bunu maslahat görmüş. Demiş ki biz Allah arştadır dediğimiz zaman arşın üzerindedir mutezileyle saflarımızı ayırmıyoruz. Şey Cehmiye ile. Onlar da halkın avamının içerisinde karışmış. Her yerde diyorlar ki Allah Anladım. arşın üzerindedir. Neden? Çünkü her yerde olduğu için zaten arşın Anladım. üzerinde de bir yerdir. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Ha, o zaman ne oluyor? Allah ee, aynı için. oluyor. Hemen Ehl-i Sünnet Zatı kelimesini koymuştur. Allah Zatı tamam mı? Arşın Zatı ile arşın üzerindedir. Çünkü neden? Bakın arkadaşlar. Toparlıyorum. Cehmiye'nin bir şeyini anlatmadım bu söylediğimi. Tam kavramamış olabilirsiniz. Cehmiye iki gruba ayrılıyor dedim ya. Birileri Anladım. diyor ki bakın Allah arşın üzerindedir. Sebebi Ne? her yerde olduğu için arşın üzerindedir. Her yerde olduğu için arşın üzerindedir. Bazıları diyor ki Allah arşın üzerindedir. Ne kastediyorlar? Değer olarak. Nedir? Ha? Değer olarak Arşın üzerindedir diyorlar. Değer olarak. Ta ilim olarak. İlim olarak. Yok ilim, ilim olarak kuşatma olarak değer olarak arşın üzerindedir. Her şeyin Anlatabiliyor şey. İlim olarak her şey. O zaman Cehmiye'den taifesi arkadaşlar. Kaç kurba ayrılıyor? İki. i̇ki. Birileri diyor ki Allah arşın üzerindedir. Ne kastediyorlar? Her yerde olduğu için arşın üzerindedir. Birileri de diyor ki Allah arşın üzerindedir. Yani ilim evet. olarak. Biz ne diyoruz? Allah her yerdedir ama ne olarak? İlim. Doğru mu? Bize ehl Sünnet olarak. Doğru mu? Evet. Olarak. Evet. Doğru mu? Evet. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. ehl Sünnet bu iki taifeyi görünce bakın çok ince malumat. Demiş ki Allah zatıyla arşın üzerindedir. De bakın zatıyla arşın üzerindedir derken bu cehmiye tayfesi var ya iki bir, tayfe. Isim. Hangisinden safları ayırıyor? Birisinden hocam. Birisinden. Birisinde. Her yerde olduğu için diyenlerden. Evet. Bence ikisinden. <gülüyor> Birisinden. Birisinde. Bak şimdi. Allah zatıyla arşın üzerindedir derken cehmiyenin bir grubu da zaten Allah her yerde olduğu için arşın üzerindedir. Zatı kastetmediler mi? Tamam. Kastettiler. Bunlardan ayırdı mı safları? Evet. ayırmadı. Bunlardan ayırmadı. Değer, değer, değer. Bakın. Şimdi Allah, ayırmadı, he, isimden... Allah ve Teala arşın üzerindedir ama kastı her yerde olduğu için arşın üzerindedir. Diyen cehmiyeden. Sen zatı kelimesini koyduğun zaman safları ayırıyor musun? Ayrıyım. ayırmıyorsun musun? Çünkü Allah her yerdedir diyen cehmiye zat, zatı kast ediyor. Ayrıyım. Ama neyden ayırıyorsun? ilmiyle her yerde diyenden ne yapıyorsun safları? Aynen. Ayırıyorsun. Evet. Çünkü biz evet. diyoruz ilmiyle değil, zatıyla arşın üzerindedir. Doğru mu? Evet. Anladık mı burayı? Evet. Tamam. Anladık mı Ömer kardeş? Anladım. Şimdi, tamam. şimdi anladım. Bakın. Sonra evet. şimdi ikinci taife kalmış ya ortada. Onlar ne diyordu ikinci taife? Allah arşın üzerinde de ilmi olanlar. Hayır. Yok. İlmi olanları nef Dedik ne ki de Allah zatıyla arşın üzerindedir. Tamam. Evet. Kimden ayırdık safları? İlmiyle Arşın üzerindedir he, he, he. diyenlerden ayırdı. He, he. Doğru mu? Geriye ne kaldı? Kal, her yerde diyenler kaldı. Her yerde diyenler kaldı. Ba'inun kelimesini koydu hemen. Kullarından ayrıdır. Hayırdır, Peki her yerde diyenler ne dedi arkadaşlar? Hem kullarının arasındadır hem de Arşın üzerindedir. Evet. Doğru mu? Her yerde olduğu için. Evet. Ne yaptı? Onlardan da safı ayırmak için ne dedi? Bainun. ba'inun. O zaman dediler ki: "Allahu Arşi arshi bi'atihi ba'inun min halqihi." Allah zatıyla Arşın üzerindedir. Ve kullarından ayrıdır. Zatının tıyla arşın üzerindedir derken Muhammed abi kimden ayırdı? Saflarını. Allah ilmiyle arşın üzerindedir diyenlerden ayırdı. Doğru mu? Ha? Kullarından ayrıdır derken Allah her yerdedir diyenlerden ne yaptı? Saflarını ayırdı. İşte bu tür cümleleri maslahatta binaen ehl sünnet kullanmıştır. Kullananlar olmuştur. Bunda herhangi bir sakınca maslahata göre yoktur. Bunu da anladık kardeşler. Peki şey e, Kur'an'dan ve sünnetten delil olması gerekir dediniz ya konuda en başından hocam. Yani burada bir delil yok. Olmaz. Şimdi ne dedik? Yüzden... İşte onu söyledik. Şimdi asıl itibariyle bakın ehli sünnet biz daha çünkü o konumuza henüz gelmedik. ehli sünnet Allah subhanehu ve teala'ya ba'inun min halkıhi dediğinde kullarından ayrılır onu sıfat anlamında vermediler. Haber anlamında verdiler. Haberle sıfat arasında fark var. Bak mesela kardeş güzel bir soru sordu. Dedi ki hani ehl Sünnet'e göre sadece iki kaynak vardı Kur'an Sünnet. E peki biz Ba'in'in sıfatını verirsek o anlamı söyledi. O zaman Allah Kur'an ve Sünnet'te geçmeyen bir sıfat vermiş olmuyor muyuz? Hayır ehl Sünnet bunu sıfat olarak vermemiştir. Ne vermiştir? Haber olarak. Haber babı sıfat babından da isim babından da daha geniştir. Anlatabiliyor muyum? Mesela ehl-i, eh, ehli sünnet Allah'a bazen vacibur vücut demişlerdir. <gülüyor> Varlığı zorunlu olan İbni Tehmiye de bunu kullanmış. Anlam olarak doğru mu? Varlığı zorunludur değil mi Allah? Evet. Yokluğu düşünülemez. Evet. Evet. Evet. Bu anlam olarak ama bu Allah'ın vacibur vücut sıfatı vardır değil. Dememiştir hiçbir zaman. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? O yüzden bainun bizatihi kelimeleri haber babındandır. Anlatabiliyor muyum? Tamam, o yüzden baktığımız <gülüyor> zaman ehli sünnet âlimleri haber babında da çok eee aşırıya gitmemişler, temkinli davranmışlar. O yüzden i̇bn Mendeh gibi mesela veya işte İmam Darimi gibi mesela haber babında biraz daha mesela e, potayı genişleten alimlere karşı e, yani çok iyi yapmamışlardır demişlerdir. Ama bununla beraber tabii bunlar tamamıyla batıla düşmüş de dememişlerdir. Bunlar muhakkik evli sünnetin üzerinde icma ettiği alimlerimizdir. Kayıdan araçası nasıl hocam? Allahu Subhanahu ve teala evet. Fوق عرشه بذاته فوق عرشه بذاته و باين من خلقه Allah zatil arşın üzerindedir kullarından baindir ayrıdır demişlerdir. Evet okuyalım ki şu, bitsin. Evet. Biraz hızlı okuyalım inşallah. Tamam. Yetiştirim evet. Kur'an ve sünnette kabulü ya da reddiyle ile ilgili herhangi bir bilgi yer almayan sıfatlara gelince cihet lafzı bunlardan biridir. Birisi Allahu Teala hakkında cihet lafzını kabul edebilir miyiz diye soracak olursa ona şöyle deriz. Kur'an'da ve sünnette cihet lafzının ne kabulü ne de ile ilgili hiçbir bilgi yer almamaktadır. Evet. Bu iki kaynakta yer alan Allahu Teala'nın gökte olduğu bilgisi. Evet. Bu lafsa ihtiyaç bırakmamaktadır. Evet, gökte olma, yani semada olma, ne? Bu lafsa ihtiyaç bırakmamaktadır kardeşler. Peki Allah'a fisema burada laf sunuluyor. Fisema ne demek? Semada. semada. Evet. Bakın şimdi kardeşler, fi sema diyoruz ya semada. dedanın iki anlamı var bu deda Bir üzerinde olma, iki şimdi içinde, içinde olma. olma. Biz hangisini alacağız? Üzerimizde yanlış. Deriz ki semadan ne kastediyorsun? Semanın da iki anlamı var. Bir, mahluk olan yaratılmış sema var. iki uluv anlamına gelen sema var. Bakın. Allah subhanahu wa diyorum diyor mu? Biz semayı bina ettik. o sema beneynâhe bi'eydin. Biz semayı ne yaptık? Ellerimizle bir. bir bina olumlu sema var. Bir de yükseklik anlamına gelen sema var. Eğer yükseklik anlamına gelen semayı kastedersek... He? şimdi cariye semadıdır dediğinde yükseklik olan semayı mı kastetti bina olan semayı mı meçhul he. eğer yükseklik olan semayı kastedersek ne yapacağız kim böyle yarım dakika içerisinde anında böyle hızlıca bir tahta getirebilir hemen kalem tahta şuradaydı hemen çizmemiz lazım anında he. hemen kapının yanında anlamanız için hemen elini uzatsan abi solda hemen Heh. solda yerde tamam şu mı? Başka bir şey Tamam. Bakın şuraya. kardeşler şuraya bakın. Sema'nın Sema'nın esema u diyoruz. Sema. Tamam. Sema. İki anlamı var arkadaşlar. Bir Aferin. yaratılmış mahluk olan Mebni bina edilmiş sena. Sema. Bina edilmiş. İki arkadaşlar uluv anlamına gelen. Uluv anlamına gelen. Yükseklik anlamına gelen sema. Şimdi cariye ne cevap vardı? Meçhul. Fis seman. Fis seman. Nebis Hassan sordu ya Allah nerede? Cariye ne dedi? Ömer kardeş. Fis seman. Fi'nin bakın iki anlamı var. Bir içinde olma. İçinde. Deda diyoruz buna. Bir de üzerinde. Fi'nin iki anlamı var. Üzerinde. Firavun ana arkadaşlar ne diyordu ya? Etrafındakileri sizi hurma dallarına asacağım. Şu fiili kullanıyor. Yani hurma dallarının içine mi sokacak? Yoksa üzerine mi atacak? Üzerine atacak. Yani fiili üzerinde anlam var. Bu aitten üzerinde. Tamam? Şimdi arkadaşlar, fissema kelimesi derken semanın içerisinde mi dedi cariye, üzerinde mi dedi? Şimdi diyoruz ki, eğer bina edilmiş semayı kastedersek üzerinde alacağız. Değil mi? Allah yaratılmış semaya bu bina edilmiş değil mi? Yedi kat semanın içerisine dahil olmaktan nedir? Münezze. O zaman diyoruz ki burada fi sen semadan bina edilmiş semayı kast edersen fi'nin üzerinde olan anlamıyla ele alacaksın. Diyeceksin ki nedir? Semaların üzerindedir. Tamam. Eğer ulu anlamını yük, yüksekte olma anlamını alacaksak içinde yani buna içindeden kastımız da Tamam mı? Uluğda şu anlamını alacağız. diyeceğiz ki Allah uluvdadır. Bu adam parmağıyla yukarıya da işaret etmesi üstünden adamı kaset, göstermiyor mu? Abi bu sema şimdi sema bak şimdi diyor. kuş nerededir dediğin zaman parmakla gösterebilir misin? Gösterebilirsin. Caizdir değil mi? Ama bu kuş semanın içine dahil mi? Evet. Dahil. O mücmer. Evet. Anladık mı kardeş? Olmuyor. Ama burayı anladık mı? <gülüyor> semanın iki anlamı var. Bir üstte olma iki sema yücelik. Mesela Allah demiyorum mu Kuran'da güzel ağaç güzel söz gibidir. Aslı sabittir fer dalları nerededir diyor Allah Kur'an'da? semadadır diyor. Değil mi? Yani yüksektedir gövdeye göre. Sema'nın bir de yükseklik anlamı var, tamam mı? Hmm. Eğer biz Allah uluvdadır kullanırsak, içinde ama bu içinde bizim Türkçe anlamında bir şeyin içine dahil olma değil. Deda, eki. Anlatabiliyor O anlamda ne deriz? Fi'nin şu manasını kullanırız. Allah uluvdadır. Yedi kat semadan başka bir sema mı oldu? ikisi o, yani. Hayır ebürü bina edilmiş sema, ebürü de yükseklik anlamına geliyor. Yükseklik. yükseklik. Mesela Arap der ki sema yesmu, sema yükselme, yesmu sumuven tamam Sema ala demektir. Yani üzerinde oldu demek. O yüzden A A Araplar hayvanın sırtına sema ismini vermişler zamanında biliyor musun? Hayvanın en üst noktası olduğu için. Yerde biten ekinlere, çinlere sema ismini vermişler. Sebep ne? Yere göre davustu. Yere göre davustu. Belki bir kelam edecek. Lugat'ta böyle cambazlık yapan gelsin diye. Evet, Allah semadır Ama her yükseklik bir semadır. O yüzden buradadır, buradadır, buradadır. Bak, bu cari adısını alsa, değil mi? Ama biz ne diyoruz? Allah Subhanahu ve teala? En yücedir. En yüce. Neden? çünkü birçok bizim elimizde ne var <gülüyor> buradaki semadan kasıp her şeyin üzerinde olduğunu ne de var Allah üzerinde arş zaten kürsi yeri göğü kapsamış semaları arş var Allah arşın üzerine istifa etmiştir mı? tek kadar. başına bu cariyat deli olmaz değil mi hocam? tek başına olur ama kaide ve kuralları bilirsen olur mesela basit örnek vereyim Mesela bu e, cari hadisinde var ya o kadar çok şey söylemişler ki mukalifler çürütmek için. Onlarca kayına getirmişler. Eğer usul okumazsan getirdikleri on tane farklı reddiye var. Neredeyse sayabilirsin. araştırırsan on farklı yerden sana saldırıyorlar mukalifler. Onunla da cevap veremezsin. O kadar ilmi şüpheli yaklaşıyor. Aslında ilmi değildir ehl-i sünnete göre. Usulü bilene göre. Ama usulü bilmeyene göre ilmidir ve onunun onun hiçbirine cevap veremezsin. Öncelikle ravi zincirlerine inip çürütüyorlar kendilerince. E, Certadil ilmini bilmen lazım. Bu birinci çürütmeleri. İkinci çürütmeleri diyorlar ki eyne. Arap ikincisi diyorlar ki bu ahat haberdir. Evet. Üçüncüsü yani. diyorlar ki sayabilirsin. Eyne'nin iki manası var. Bir yani nerede diyoruz? Evet. eyne'nin karfi nerede? Ne Bir, değer ne olarak nerede? Yani yücelik, e, değer olarak nerede? İki, zat olarak nerede? Evet. Anlatabiliyor musun? İkisinden birisini sormuştur diyor evet. Nebbi Sassan ve sen. Ama usul bilsen nasıl cevap verirsin? Mesela neredenin iki anlamı var mı? Bakıyorsun Arap Hakikaten var. Arap şairde de kullanmış. Peki bir şeyin iki anlamı varsa nasıl çıkacaksın işin için? Başka ben. bir karneye ihtiyaç. O da şu. Biz diyoruz ki işte bu karneye ihtiyaç olmaksızın ispatlayabiliyorsun. Neden? Diyelim ki bak iki anlam var güzel. Bizde ne güzel. İki anlamı varsa kardeş birisi diğerini nefret etmediği zaman ne olur? Ne olur? Umum olur değil mi? Bu ikisi de alınır. Evet. Tamam. Diyelim ki bir Aleyhisselam ona hem değerinden sordu hem de mekandan cari, semadadır. Hem değeri yücededir demiş oldu. Hem de zatı. Değil mi? Çünkü neden? Bir lafızın birden fazla anlamı varsa ve birbirini bu anlamdan nefretmiyorsa ne yapılır? Umum anlar. Anlatabiliyor musun? Anlatabiliyor mu kardeş? Mesela Allah öleyeti eti dedi. Haram. Hangi ölü eti? Ömer kardeş. Ölü olan hepsi umumdur. Yani birçok daha sayabilirim. Şimdi bu usulü mevzu çok uzar yani birçok daha sayabiliriz. tamam mı? Yani burada kulli her usul devreye giriyor. Evet burayı da anladık. Devam edelim. Evet. Devam edelim inşallah, yorum, santim, santim. Evet. Bu lafzın manasına gelince onunla ya aşağı yön ya da Allah'ı kuşatan yukarı yön ya da Allah Biraz daha kuşatmayan evet. yukarı yön anlamı kastedilebilir. Evet. Bu anlamlardan ilki aşağı yön batıldır. Çünkü bu anlam Kur'an, sünnet akıl, fıtrat ve icma ile sabit olan Allah-u Teala'nın kainatın üstünde olmuş sıfatına akılır. İkinci anlam Allah'ı kuşatan yukarı yönde batıldır. Çünkü Allah-u Teala evet, Allah'ı kuşatan yukarı yönde de olamaz Allah. Kuşatamaz hiçbir şey onu. Evet. Mahlukatından herhangi bir varlığın kendisini kuşatmasından yüce ve münezzehtir. Evet. Üçüncü anlama Allah'ı kuşatan yukarıyon. Üçüncü anlama gelince bu doğrudur. Çünkü Allah Yani mesela tahta, ne yapıyorlar kardeşler? Ee, bakın hemen şu tahtaya. Şimdi diyorlar ki mesela adam çiziyor. Yani yani cehalet o kadar hakim olmuş ki şimdi diyor ki bakın bu dünya diyor. İşte Amerika burada, Türkiye burada, işte Fransa burada, atıyorum işte Antarktika burada evet. mesela. En, en E buna göre Allah şey burada, buna şey göre, bir burada, bir buna şey göre. göre evet. Allah burada. Bak düşün ki bu bütün bu galaksi içerisinde bir nokta dahi değil arşın içinde kayboluyor görünemez bile anlatabiliyor muyum adam Allah'a buraya şimdi biz mi müşebbiyiz bu adam mı müşebbiyiz Allah'a bir nokta yaptı bu dünyaya göre ona göre burada dedi ona göre burada bakın bu aşk bu dünya birinci dünya seması içerisinde bir zerre dahi değil kaybolmuş durumda bir zerre dahi değil değil mi? Birinci dünya seması içerisinde bir zerre dahi değil. Bu dünya gibi milyarlarca galaksi birinci dünya. İkinci dünya üçüncü dünya kürsü hepsini kapsıyor. Kürsü arşa göre sıfır. Allah subhane ve teala arşın üzerinde adam geliyor diyor ki dünya şöyleyse Allah burada. Müskin işte bu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi uz uzay diye bir tabir getirmişler. Anlamına evet. da sonsuz boşluk demişler. Evet. Yani, yani kendileri bile bunu. Sonunu bulamadıkları evet. için sonsuz boşluk. Sonsuz, sonunu demişler. bulamadıkları için sonsuz boşluk diyorlar sonsuz yoksa dedi evet. yani sonunu bulamadıkları için o bile onları çürütüyor. Tamam. şimdi bunların en büyük ahmaklığı ne biliyor musun? Bu ateist. şimdi ateist inanmış sonsuz boşluğa. peki nasıl sonsuz oluyor sonu gelmiyor o zaman Allah'ın bir başlangıcının sonsuzluğu nasıl inanılmıyor bu çelişkidir. Ateiz yani. mi bilgisini çelişkidir yani. yani aslında olan... ben coğrafyayı vereyim de yani sonsuz derken şunu kastetmiyorlar yani yani matematiksel olarak değer ifade etmiyor yani ondan sonsuz diyorlar yoksa sonu var ama bu değil, i̇şte işte, işte Allah'ın başlangıcına da matematiksel olarak bir değer veremedikleri için evet. inkar ediyorlar zaten. O anlamda bunu da inkar etmeleri gerekir. Hı. Sorun orada yani. Benim vurgulamak istediğim orası. Evet. Üçüncü anlama Allah'ı kuşatmayan yukarı yöne gelince bu doğrudur. Çünkü allah Teala yüce ve mahlukatının üstündedir. Mahlukatından hiçbiri onu kuşatamaz. Bu kaidenin delili nakil ve akıldır. Nakla gelince şu ayetler bunlardan bir kısmıdır. <gülüyor> evet. İşte bu Kur'an bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Buna uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin. Enam suresi 155 Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır. İman edin. Ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Araf 158 Peygamber size neyi, ne verirse onu alınız. O sizi neden men ederse onu da terk ediniz. Haşr Suresi 7. Ayet Kim Resule itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevrene gelince seni onların başına bekçi göndermedik. Nisa suresi 80. ayet. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygambere ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmaz... Aslında zaman, o tercümeye şey koysaydı, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, bir daha itaati zikretseydi. Sizden olan emir sahiplerini daha oldu. Evet, oldu. Düzelseler o inşallah. Evet. Düzelteyim hocam. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat, itaat edin. edin. Ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, evet. Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu hem daha hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir. İnsan Ey Resulüm! Onların aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet ve onların arzularına uymak. Maide suresi 49. ayet. Bu ve benzeri daha pek çok ayet ve hadis Kur'an ve sünnette yer alan bilgilere iman etmenin farz olduğunu ifade etmektedir. Kur'an'da yer alan bilgilere iman etmenin farz olduğunu ifade eden bütün naslar aynı zamanda sünnette de yer alan bilgilere iman etmenin de ...farz olduğuna delalet etmektedir. Çünkü Kur'an'da yer alan hükümlerden biri de... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olma... ...ve anlaşmazlıklarda ona başvurmanın farz oluşudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme başvurmak ise... ...o hayattayken bizzat kendisine... ...vefatından sonra ise sünnetine başvurmakla olur. Zira Kur'an'da yer alan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olma emrine karşı çıkan bir kişinin Kur'an'a imanı nerede kalır? Aynı şekilde Allah Kur'an'da emrettiği halde anlaşmazlık anında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e başvurmayan bir kimsenin Kur'an'a imanı nerededir? Sünnette yer alan bilgileri kabul etmeyen bir kimsenin Kur'an'ın da emret emrettiği peygambere İman vasfı nerede kalır? Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Ey Resulüm! Biz sana bu kitabı her şeyin açıklayıcısı olarak indirdik. Nahd Suresi 89. ayet. Malum olduğu üzere dindeki ilim ve, ve amelle ilgili pek çok meselenin açıklanması sünnette yer almaktadır. Dolayısıyla da sünnetin bu konudaki açıklamaları Kur'an'ın açıklayıcı özelliğine dahildir. Nitekim Hüca'Allah subhanahu wa ta'ala şöyle buyurmaktadır. Ey Resulüm! Sana bu, bu Kur'an'ı insanlara kendilerine indirileni açıklaman için indirdik. Nahl suresi 44. ayet. Bu biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyleri insanlara açıklayasın diye indirdik. Aynı ay aynayet şey yapmış arkadaşlar başka bir çeviride. bu kaide ile ilgili akli delile gelince bu konuda şöyle deriz Allah-u Teala hakkında olmazsa olmaz olmazsa imkansız ve mümkün olan şeylerin neler olduğu konusundaki ayrıntılı bilgi gayb konusuna girmektedir ki onun akılla idrak edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla da bu konuda Kur'an ve sünnette yer alan bilgilere başvurmak şarttır. Allahü alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi